Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Elhamdülillahinehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nâvuzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyâti amalina men yehdihillah fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerikele ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve رسولu. ama بعد. fya ibadallah. ittakulla ve atiu. inna allahu ma'alzeen ittakaw. ve lezeenhum muhsinun. kalallahü taala azze ve jel. fi kitabihi al kelim. azzubillahi min al shaytan arrajim. bismillahi al rahman al rahim. elam yânin al lezeen hak. İlə ahiret ayet, sadek Allahü Alazim. Ve Allahü Teala, fi ayetün ökra, istağz bil lah, kat afleha fi salatihim kâşiun, sadek Allahü Ve Allahü Teala, fi ayetün ökra, istağz bil lah, hafizu ale salawat ve salatil vusta ve kumulillahi kanițin, aziz olması gereken izzeti devamlı Kur'an'da dinde onu yaşamakta e, bulan müminler. Okuduğum ayetlerde Cenab-ı Hak e, birinci ayette Hadid Suresi 16. ayette iman edenlerin kalpleri Allah'ı ve ondan gelen hakikatleri hatırlayarak huşu ile dolma zamanı gelmedi mi? buyuruyor. Müminun Suresi 1 ve 2. de meal olarak da muhakkak müminler şöyle olan müminler kurtuluşa erdi, felah buldu. Onlar namazlarında huşu sahipleridir. buyuruyor. 3. okuduğum ayette de Bakara 238. ayette meal olarak namazlarınızı ve özellikle ortada kalan namazlarınızı muhafaza edin, koruyun. Onların e, ihmal edilmemesine gayret edin ve Allah için gönülden, boyun eğenlerden, huşu sahibi olanlardan olarak namaza durun denilir. Ve namazla ilgili ayetlerde hep namaz kılın gibi bir ifade değil. Namazı ikame edin. Dost doğru eda edin. Namazı ayağa kaldırın. Kıyama kaldırın denilir ki namazın huşu ile kılınması, eda edilmesi söz konusudur. Bugün İslam adına yapmakla iftihar ettiğimiz ama belki onun ve onun gibi birkaç meseleden ibaret gibi dini algıladığımız namazın dosdoğru eda edilmesi, huşu ile namazın ikame edilmesi ile alakalı bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Namazımızdan ne kadar zevk alıyoruz? İşte bu sorunun cevabı, namazımızı ne kadar huşulu eda ediyoruz demektir. Huşu ne demek? Tevazu, alçak gönüllülük, hakka boyun eğmek, korku ve sevgiden meydana gelen, edepli, saygılı hale huşu denilir. Huşu zannedildiğinin aksine sadece namazda olmaz. Zaten hayatımız bir ibadet olması amaçlandığına göre, Hayatımızın her anında gönlümüzün Allah'a karşı duyduğu saygıyı, haşiyeti, sevgi ve korkuyu e, huşu ile ifade ediyoruz. Namazda ve namazın dışında Allah'a karşı tazimimizi, e, ürpertimizi, sevgi ve saygımızı e, huşu kavramıyla gündemleştiriyor ve hayatımıza taşıma gayreti duyuyoruz. Namazımızı nasıl huşulu eda ederiz? Nasıl namazımızı sev kalacağımız kendimizin evvela hoşlanacağı şekilde Allah'a layık bir tarzda eda ederiz. Bu soru herhalde çoğumuzun zihnine takılır. Bunun kolay bir formülü var. Ben uzunca bazı şeylerden bahsetmeye çalışacağım ama tabii çok sıkmadan. En kolay formülü hayatımızı güzelleştirirsek, günlük hayatımızı huşu ile doldurursak namazımız da güzelleşecek, namazımız da huşuya dolacaktır. Bir kimsenin hayatı günahlarla, yalanla, hileyle, Allah'ın kurallarına uymayarak geçtiği halde namazı hoşuyla olsun, bu mümkün değildir. Şimdi, namaz hayatın bir parçasıdır ve ibadetlerin sadece e, e, Allah'a e, ta, e, takdim edilen hususlarından bir tanesidir. Diğer ibadetleri güzel olmayan, yani hayatı güzel olmayan kimsenin namazının da güzel olması mümkün değildir. Namazı güzelleştirmek için ticaretimizi güzelleştireceğiz. Günlük hayatımızı güzelleştireceğiz. Aile hayatımızı Allah'ın razı olacağı şekle getireceğiz. Gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza dikkat edeceğiz. Namazımız da güzelleşecek. Namazımız da bizi güzelleştirecektir. Efendim, namaz ve benzeri ibadetler için yaratıldığımızı diğer işlerin namaza yardımcı olacak işler olması gerektiğini e, unutmamak gerekiyor. Namaz kılanın kıldığı namazdan lezzet almasına, huşu denildiğine göre e, namazımız nasıl olmalı ki gerçekten önce kendimiz ondan bir kahve içenin kahvesinden zevk aldığı gibi tatlıyı seven bir kimsenin tatlı yerken aldığı zevk gibi Hatta ondan çok daha fazla namazda böyle huzur duyalım, huşu ile severek Rabbimizin karşısında divana durduğumuzu kendimiz önce e, kabul edelim. E, namazlarımız şekilden mi ibaret, sadece kalıbımızla mı icra ediliyor, yoksa gerçekten severek, gönlümüzü katarak, e, arzu duyarak, kulluktan zevk aldığımız için böyle doya doya, tada tada bir namaz kılıyor muyuz? Bunu hepimiz kendi kendimize soralım. Namazımız bir yük gibi, borcumuzu eda edelim, şu namaz yükünden kurtulalım diye namaza öyle mi yaklaşıyoruz? Namazdan kurtulmayı mı düşünüyoruz? Yoksa kurtuluşumuzun ancak namazla olduğu bilinciyle namazla kurtulmayı mı hedefliyoruz? Evet, namaza dururken ellerimizi yukarıya kaldırırız, kulaklarımıza veya omuzlarımızın üstüne doğru. Yani dünyaya ait her şeyi elimin tersiyle itiyorum, gerilere atıyorum, artık ben namaz kılıyorum, namaz eda ediyorum, tüm dünyevi düşüncelerden, hislerden arınıyorum, onları tümüyle gerisine gerisin geriye atıyorum. Demiş oluyoruz bir nevi. Nasıl namaz için abdest alırsak, abdestsiz namaz olmazsa, e, abdestle bedenimizi temizleyerek namaza hazırlanıyorsak ruhumuza da gönlümüze de abdest aldırmak durumundayız. Gönül yönüyle de namaza hazırlanmalıyız önce. Nereye duruyoruz, kimin karşısına geçiyoruz, kimin karşısında el bağlıyoruz, randevumuz kiminle? Kiminle konuşmaya kalkıyoruz? Bunun ürpertisini duymamız, bunun azameti, Allah'ın azameti karşısında saygıyla evvela iki büyüklüm olmalıyız. Ki herhangi bir iş yapmıyoruz. Mekanik alışkanlıktan dolayı işte elini bağla, falan duaları oku, bir rekat, iki rekat, başka şeyleri düşün, e, lüzumsuz e, bütün mesgalelerle e, dünyanın yükünü taşı ve namazımızı kıldık diye iftihar etmeye kalk. Gerçekten e, namaz böyle mi eda edilir? E, kendimiz namazımıza puan versek, not versek evvela ne kadar bir puan veririz onu bir hesaba katalım. Kendimizin beğenmediği namazı Allah'ın beğenmesini herhalde bekleyemeyiz kalbimizi gönlümüzü Allah'ın e, bildiğini e, gördüğünü hesaba katarsak düşüncelerimiz zihnimizden geçenler huşudan çok uzak eda ettiğimiz namazlar bizi kurtarır mı dersiniz e, hani ihsanın tanımı ente abdallahi keanneke tera fe illam tekun terahu fe innehu yarak Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Sen Allah'ı görmüyorsan da muhakkak o seni görüyor. Namazımızı işte Allah'ın bizi gördüğünü idrak ederek sanki biz de Allah'ı görüyor gibi ona e, takdim etmek, e, onun huzurunda olduğumuzun bilinci içinde eda etmek gerekiyor. Mümkün ki namazı huşu ile eda etmek için Düşünmeliyiz ki bu namaz bizim son namazımız olabilir. Bundan sonra bir daha fırsatımız olmayacak. Allah'ın önünde rükû ve secdeye mümkün ki fırsatımız bulunmayacak. Olabilir mi? Olabilir. Ama namazımızı bu olabilirle eda etmiyoruz. Allah Resulü öyle diyor. Kıldığın namazı son namaz gibi. Veda edenin namazı gibi kıl. Eğer böyle kılmış olsak o zaman gerçekten namaz bizi diriltecek, canlandıracak. Namazı biz ayağa kaldırırken namaz bizi yerlerde sürünmekten kurtarıp ayağa kaldıracak. Dost doğru bir insan yapacaktır. Evet. Namazda dünyevi lüzumsuz şeyleri düşünmekten öte önce Allah'ın azametini, onun yüceliğini, onun sıfatlarını düşünmeliyiz yine okuduğumuz ayetlerin ve duaların anlamını bilip onların anlamlarını düşünerek e, kendimizi e, zihnimizi e, kontrol edebilmeliyiz. Tabii e, Allah Kur'an'da buyuruyor ki e, onlar veza tuliyat aleyhim ayatu zadethum imana. Allah'ın ayetleri onlara onlar ayetlerini okuduğu zaman onların imanlarını artırır, okudukları ayetler. Gerçekten okuduğumuz ayetler namazda ve namaz dışında bizim imanımızı artırıyor, takvamızı yüceltiyor, huşuğumuzu ziyadeleştiriyor mu? Anlamını bilmiyorsak, anlamını bilmediğimiz ayetler bizi nasıl imanımız yönüyle artırsın, bizi huşuya götürsün. Anlamsız bir şeyler olarak telaffuz ediyorsak, Bizi nasıl etkilesin? O yüzden e, namazda okuduğumuz e, sureleri, Fatiha başta olmak üzere, duaları, rükûde ve secdede yaptığımız e, hamdleri, tesbihleri manalarıyla bilmek ve ne söylüyorsak onun manalarını e, zihnimizde hazırlamak gerekir ki namazlarımız Allah'ın razı olacağı huşulu namaza dönüşsün. Dünyevi düşünce ve duygulardan devamlı uzaklaşmalı, konsantrasyonumuzu devamlı artırmaya çalışmalıyız. Her kıldığımız namaz bir öncekinden daha huşulu olmalı. Dünyevi düşünceler yönüyle daha oranı daha yüksek olmalı huşuya yönelik. Huşu bir süreçtir. Hemen bugünden yarına kişi huşulu olmaz bunu her gün birer basamak, birer derece ile e, huşusunu artıracak hale gelmeli. Kendini devamlı yenilemeli, güçlendirmeli, kontrol etmeye çalışmalı. E, nasıl namazımı daha e, gönül yönüyle de Allah'a e, layık bir şekilde eda edebilirim, bunun endişesini duyabilmeli. Ve yapabiliyorsa, ki içimizde yapanlar ne kadar çıkar bilmiyorum. Namazında, rükusunda, secdesinde gözyaşı dökebilmeli. Kur'an-ı Kerim bunu ve izâ, izâ tütlâ aleyhim rahman harru sücceden ve bükiya der. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda secde ederek ağlayarak Rahman'ın önünde yerlere kapanırlar. Meryem Suresi 58 Allah'ın ayetleri kişiyi secdeye ve ağlamaya yöneltmeli. Tabi söz gelimi Kabe imamlarının ağlayarak namaz kıldırdığına yer yer şahit oluyoruz. Niye ağlıyorlar? Ayetlerin anlamını bilmediğimiz için bize ne ağlamak geliyor? ne de onları anlamak geliyor. Kur'an'ı maliyle anlayarak okumaya çalışmalıyız. Özellikle namazlarda okuyacağımız ayetleri önceden anlamlarını düşünerek değerlendirirsek namazımız da o yönüyle huşuya götürecektir. Evet, Yine namazda ruku vardır, secde vardır, kuud vardır, kıyam vardır. Bunların ne anlama geldiğini, simgesel değerlerini düşünmeliyiz. Allah'ın önünde esas duruşa geçtiğimizi, Allah'ın önünde belimizi büktüğümüzü, Allah'ın önünde secde ederek en küçük bir vaziyete geldiğimizi, küçüklüğümüzü onun yanında itiraf edip, onu büyüklediğimizi secdemizle, diğer rükunlarla göstermeli ve bunu idrak etmeliyiz. Namazımızda yüzde yüz devamlı zihnimizi kontrol etmemiz beşer olarak mümkün değildir. Aklımıza bir şeyler gelir ama bunu en aza indirmemiz gerekir. Hayırlı şeyler düşünüp, gereksiz, lüzumsuz, dünyevi şeyleri, zihnimizden atmamız icap eder. Bunun için e, en uygun formül tekbirdir. Bakın namazdan e, söz gelimi kıyamdan rükûya giderken secdeden kalkarken, tekrar secdeye varırken hep ne diyoruz? Allahu Ekber diyoruz. Aklımıza bir şey geldi. Araba geldi. E, arabaya binmek veya yeni bir araba almak. Diyoruz ki Allahu Ekber. Onlar önemli değil. Küçük şeyler. Allah'tır büyük olan. Allah'tan daha büyük bir şey yok. O düşündüğüm şeyler çok önemsiz, lüzumsuz. At onu bir tarafa. Hemen zihnimi toparlıyorum. Allah'tır büyük olan diyorum. Sonra nasılsa yine bir dalgınlığıma geldi. Çoluk çocuğu düşünmeye başladım. Hemen Allahu Ekber diyorum namazda. Allah'tır büyük olan. Onlar bizi Allah'tan alı koymamalı. Onlar çok önemli değil diye bilmeliyiz. İşte Allah'la ilişkimizin ölçüsü namazı gerçekten Allah'ın şanına layık, namazdan memnun olacağımız, Allah'ın da memnun olacağını düşündüğümüz şekilde eda etmektir. Eğer namazı böyle üşengeç üşengeç kılıyorsak, İsteksiz bir şekilde eda ediyorsak, bilelim ki bu münafıkların kıldığı namazdır. Münafıklar için Kur'an, onlar namaz kılmazlar demez. Ve iza kamu ile salati kamu küsala. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel, uyuşuk uyuşuk, miskin miskin, esneye esneye namaz kılarlar der. Dolayısıyla namaz bir bilinç içerisinde, huşu ile. Allah'a takdim ettiğimiz bir kulluk ölçüsü şeklinde değerlendirilmeli. Namazlara muhafaz, namazları koruyun, muhafaza edin. Özellikle ortada kalan namaz. Ortada kalan namaz sabahla başlarsanız güne ikindidir. Akşamla başlarsanız güne ki İslam aslında akşamla başlatır günü. Akşam ertesi günün namazıdır. Biz bugünkü takvim'e göre. Yani zamanın başlangıcıdır aslında. Ee, öyle başlatırsanız ortada kalan namaz sabah namazıdır. Ama insanların kendi hayatında hangi namaz ortalıkta kalıyor yani zor geliyor, işin vesairenin ortasına giriyorsa o namaz önemli olan namazdır. Mümkün kiminin uykusunun ortasında kalmıştır, kiminin işinin gücünün ortasında kalan ikindi namazıdır o namaza çok daha dikkat etmek gerekir. Uykusunu Allah için feda edemeyen neyini feda edebilecektir? İşte sabah namazı kişiye onu gösterir. Sabah namazına nasıl kalkılır adlı kitap, Türkiye'de 2-3 milyon satıyorsa, biz daha sabah namazına nasıl kalkılacağının formülünü Allah korkusu, Allah sevgisi içinde değerlendiremiyoruz. Vücudun Allah'ın yarattığı şekliyle bir saati vardır. Bir biyolojik saat. Dolayısıyla o saati kurarsak hiç başka saatleri kurmaya, telefonları ayarlamaya ihtiyaç yoktur. Asabın sabah namazına kalkamadığı zamanlar hemen hemen hiç yok gibidir. Onlar hangi telefonu, hangi çalar saati kuruyorlardı? Onlar bünyelerindeki saati ayarlıyorlardı. Şimdi Denilmiş olsa ki saat iki buçukta kalkarsanız söz gelimi yüz bin lira para alacaksınız. Hangimiz saat iki buçukta kalkmaz ki? Ama e, biz bir namaza Allah'ın ne kadar ücret verdiğini idrak etmiş olsak sabah namazına kalkma gibi bir problemimiz de olmaz. Sadece sabah için değil bu, her namaz için e, namazlarımızı bir mekanik tarzda, bir makine gibi kılmaktan kurtaralım ve e, huşu ile zevk alarak kılmaya gayret edelim. Rabbimiz bizi her zaman görüyor, içimizden geçenleri biliyor. Dolayısıyla ona o yanlış düşüncelerle e, ibadetimizi takdim etmenin ne kadar bizim açısımızdan ayıp olduğunu düşünmemiz gerekir. Yine bazıları i, bir dakika içinde mümkün 3-4 rekatlık namaz kılıyor, kılıveriyor. I, yani i, böyle namazı otomatiğe bağlamış. Çok acele kılınan bir namazın huşu ile kılınma ihtimali söz konusu değildir. Her yavaş kılınan namaz huşulu bir namaz değildir ama i, her hızlı kılınan namaz huşulsuz bir namazdır. Onu net olarak söyleyebiliriz. Önem vermiyor. Bir an evvel bitsin, bir an evvel şu Allah'ın huzurundan bir çekileyim, bir kaçayım, bir kurtulayım. Allah'la beraber olmak beni sıkıyor, rahatsız ediyor. Bir iki dakikalık bir formalite bu görüntüden sonra hemen namazsız bir hayata yöneleyim diye kafesteki kuşun çırpınması, kurtulmak istemesi gibi namazdan kurtulmak isteyen, namazla kurtulmayı düşünmeyen e, insanların huşuyla namazı eda etme ihtimali söz konusu değildir. Evet, e, namaz her şeyden önce bir tevhid eylemidir. Baştan sona tevhidin e, icra edilmesi, onun hayata yansıması, bütün organlarla tevhide iman edildiğinin göstermesidir. O yüzden namaz imanımızı artırır. Orada okunan ayetler bizim imanımızı güçlendirir. Hz. Ali'nin çoğunuz bilirsiniz. Bir savaşta ayağına bir ok batar. Onu nasıl çıkaracaklar? O gün ameliyat sistemi vesaire yok. Vücuduna çokça girmiştir. Ok çıkartamazlar. Ee, Fatıma annemiz der ki o namazda kendini kaybedecek şekilde huşuyla namaz kılar. Namaz kılsın namazdayken oku çıkartın. Oku çıkartırlar namaz kılarken Ali niye çıkartmadınız der namaz bitirince. Hani namazdayken çıkartacaktınız. Farkında bile değildir. Kendisini Rabbine vermenin neticesi. Daha önce söylemişimdir. Bir futbol maçına gitmek isterim. Hani o derbi diyorlar. Ben jilet markası olduğunu zannediyordum. Böyle ee, kocaman takımların birbirleriyle maçlarına derbi diyorlarmış. Öyle bir maça gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ya sakalından utanmıyor musun? Ne işin var? Top tepenleri seyretmeye derler diye. Ee, benim derdim kimin gol atması değil. Bana ne? Kim gol atarsa atsın. 2-3 direğin arasından bir top geçmiş. Ee, ne olmuş? Derim. Ee, ama Derdim top seyretmek değil. Topu seyredenleri seyretmek. Daha doğrusu maç seyredenlere karşı onları seyredecek bir yere oturmayı düşünüyorum. Huşu dersi almak için. Evet. Futbolda kendini kaybeden fena fit top bu da benim laf, şeyim, deyimim. Fena fi şeyh olur da fena fit top olmaz mı? Topta kendisini kaybeden, yok sayan, yani takımı gole giderken mümkün ki elini cebine atsan, parasını cüzdanına alsan, hissetmeyecek. Ali'nin e, oku çıkartıldığı zaman hissetmediği gibi, kendisini o kadar heyecana e, veren, o kadar huşu içerisinde e, topu hangi kaleye doğru gittiğini e, zevkle seyreden bir kimsenin Huşuğuna sahip olmak için, onlardan huşu dersi almak için maça gitmek istediğimi söyledim. Evet, bir maç tiryakisi fanatik diyorlar. Onların futboldan aldıkları zevk kadar, heyecan kadar biz Rabbimizin huzurunda o heyecanı duyamıyoruz. Onların gol diye bağırması gibi Allah diye bağıramıyoruz sesimiz çıkmıyor. Veya o heyecanı artık duymuyoruz. Yani ne oldu bize ki şarkılardan zevk alan insanlar kadar Allah'ın ayetleri bize etki etmiyor. Ruhumuzu coşturmuyor. Hani Müslim mi, kafir mi biri vardı, birkaç sene önce öldü, şarkıcı. Ee, e, e, Müslim Gür, Gürses, evet. Onun şarkısını dinlemeye gidenler, duydum ki, ellerine bir jilet alıp öyle gidiyorlarmış. Onun sünneti öyleymiş. Kişi kendisini doğruyor ama acısını duymuyor. Yani, öyle kendinden geçiyor, öyle zevk alıyor ki, şarkıcıyı dinlerken, konsantre olmuş, efendim, acıyı hissetmiyor. Vallahi benim kafama bir sinek konursa hemen kaşınıyor, namazda bile kaşıma ihtiyacı duyuyorum. Bırak jiletle doğramayı. Yani demek ki bizim kendimizi Allah'a tümüyle gönlümüzü veremediğimiz, bir şarkıcıyı dinlerken bir kimsenin kendinden geçtiği kadar biz kendimizden, dünyamızdan geçemediğimiz bir vaka. Onlar inançlarında bizden daha samimiler. Onlar tapınmalarında bizden daha hoşgolular. Bize ne oluyor ki? Onların batıl şeylerini sevdiği kadar Allah'ı sevmiyoruz. Tazim etmekte kusurlarımız var. Gönlümüzü tekrar kontrol edelim. Bu namazlar bizi ne kadar kurtarır? Sadece kalıpla kıldığımız, kılı verdiğimiz, eda etmediğimiz namazlar. Evet. Namazlarımızı Allah'a layık şekilde eda etmeye gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki namaza Allah'ın ihtiyacı yok. Allah biz namaz kılsak da kılmasak da o her şeyden müstahinidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bizim namazımıza da elbette ihtiyacı yok. Peki niye emretti namazı? Namaza bizim ihtiyacımız var. Allah bizi sevdiği için namazı emretti. Namaz çünkü bizi adam edecek. Namaz bizi insan haline getirecek. Namaz bizi başka kulluklardan kurtarıp sadece Allah'a kulluk yapma şerefine erdirecek. Namaz bizi ayağa kaldıracak. İzzetimizi verecek. Ruhumuzun ihtiyacı var. O yüzden Allah namazı emretti. Öyleyse kendimizi düşünelim her şeyden önce. Namaza bizim dünyada da ahirette de ihtiyacımız var. O yüzden emretmemiş bile olsa Allah, farz kılmamış bile olsa sırf bize lazım diye onun zevkine ermek için namazımızı eda edelim. Unutmayalım ki önderimiz, liderimiz, rehberimiz, kılavuzumuz Allah Resulü gece en az gecenin yarısını dolduracak kadar 12 saat ise gece 6 saat namazla vaktine geçiriyordu. Hiç 6 saat namaz kılanımız var mı günde? 6 saat. Hayatında bir defa hayatında bir defa 6 saat namaz kılanımız var mı? Allah Resulü her gece altı saat namaz kılıyordu. Dolayısıyla büyük insan olmanın yolu Allah'ın önünde acziyetini, küçüklüğünü kabul etmekten geçer. Unutmayalım ki Allah'a bizim dualarımız füzeden çok daha hızlı Allah'a ulaşacak secdelerimizdeki tesbihlerimizle olacaktır. O bizi Allah'a ulaştıracak, bizim miracımız, Allah'la görüşmemiz, randevumuz, Allah'la konuşmamız olacaktır. Namazı inşallah bu bilinçle eda etmek, niyeti, gayreti, duası ile Rabbimiz gerçekten namaz kılanlardan, namazı hakkıyla eda edenlerden eylesin.